Değerli Burç FM dinleyicileri bir Kur'an Vadisi programından daha hepinize hayırlı haftalar efendim. Bugün yine çok değerli bir kari dostumuzla birlikteyiz. Aziz Hardal kendisi hem Mevlit Han aynı zamanda Musa Şinas ekranlardan da birçok dinleyicimizin tanıdığı bir isim. Aziz hocam öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız iyi Sef misiniz? Bulduk. Teşekkür ederim sizler nasılsınız? Teşekkür ediyoruz hocam Allah razı olsun. Allah evet Aziz Hocam her programımızda olduğu gibi bu programımızda da inşallah önce sözlerin en güzeline bir kulak verelim istiyoruz. Sizin o güzel sesinizden Kaf suresi 38-45. ila 45. ayetleri dinleyelim inşallah. Buyur. Euzü billahi mineşşeytanirracim. <gülüyor> بسم الله الرحمن الرحيم <تصفيق> ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ست Sesti ayam. Bir yap ne va bir bir hamdi rabbibbikelka böyle tulu Ayşem sivaka böyle vu ve huwa adab rasujud wastami' yamma Yem ma شققوا الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير Nehanu, âlemu bima yiqolun ve Fazıkrı bil Qur'an, fazıkrı bil Cadaqallahu ala azim. Aziz Zardal hocam teşekkür ediyoruz. Kaf suresi 38 ila 45. ayetleri okudunuz. Evet hocam okunan ayetlere şöyle bir mehaline bir bakalım istiyorum. Müsaadenizde. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz gökleri yeri ikisinin arasındaki bütün varlıkları altı günde yarattık da bize en ufak bir yorgunluk dokunmadı. O halde sen onların söylediklerine karşı sabret. Gerek güneşin doğuşundan gerek batışından önce Rabbine hamd ederek ibadet et. Geceliğinde secdelerin peşinden de ona ibadet et. Münadinin yakın bir yerden sesleneceği güne kulak ver. Bütün insanların o sayhayı kesin ve gerçek olarak işitecekleri güne kulak ver. İşte o gün kabirlerden kalkış günüdür. Muhakkak ki hayatı veren de hayatı alıp öldüren de biziz. Evet herkes bizim huzurumuza dönecektir.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 senin yapacağın iş sadece tehditimden endişe edecekleri Kur'an'la irşad etmektir. Evet. Mahşerden bahsediyor. Kıyametten bahsediyor hocam. Ayetler her zaman aslında hazırlıklı olmak lazım değil mi? Kıyamet e, her gün ölüm olayı cereyan ediyor. Her gün ama kendi mahallemizde ama komşu mahallelerden mutlaka salaha sesleri duyuyoruz cuma gününün haricinde değil mi hocam? Belki bazen birkaç defa oluyor bu. Dolayısıyla aslında bize en yakın ölüm. Hep uzakta zannediyoruz, öteliyoruz belki ama aslında çok yakın. Çünkü her ölüm bir kıyamet habercisi. O ölen için büyük kıyamet, geride bıraktığı sevdikleri için küçük kıyamet oluyor ve bizler için de belki bir manada kıyametin habercisi oluyor. Evet Aziz Hardal Hocam programımıza icabet ettiğiniz için öncelikle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür. Ederim. Allah razı olsun Çok diyorum. Ol. Aziz Hocam Kur'an nameleriyle ilk olarak ne zaman, nasıl tanış oldunuz o güzel namelerle? Kur'an'a benim ilk muallimim Allah hayırlı ömür versin hafız babamdır. Babamız hafız olduğundan dolayı devamlı hafızlık ...hatim cemiyetlerinde, Kur'an programlarında, Mevlid cemiyetlerinde olmasından mütevellit. Ufak yaşlarımızda kendisiyle beraber gittiği programlara iştirak ederdik. Evet. Onunla beraber gidip gelmem. E, o dönemin en meşhur hafızları, Mevlid Hanları, Kaside Hanlarını, ustalarını dinleye dinleye aşina oldum. Cenab-ı Allah belki nasip etmedi... İçimizde esasında bir hasret olarak kaldı. Bize nasip etmedi hafızda belki ama Kur'an'a her zaman bir muhabbet duyduk. Zaten insan okusun veya okumasın önemli dil okuması illa her daim Kur'an'a muhabbetle sarılması gerekiyor. Evet. Bu bize Allah'ın bir mesajı. Cenab-ı Allah'ın Cebrail aleyhissalatü vasıtasıyla Resulü Zişan sallallahu aleyhi ve sellem efendimize müminlere iletilmek üzere inananlara evet. ve müslümanlara iletilmek üzere gönderilmiş Allah'ın ayetlerini sadece güzel musikiyle okumak da yeterli değil. Musikiyle güzel okursunuz. Karşıdaki insana belki onun kalbine bir inşirah, bir muhabbet, bir muhabbetullah verirsiniz. Ama ondan öte o muhabbetten ziyade insanın Kur'anla hemdem olması lazım. Kur'an evet. okumayı öğrenmek e, marifet değil sadece. Marifet belki ama sadece hı hı. marifet hı hı. değil. Kur'anı anlamak da gerekiyor. Anlamak da marifet değil, yeterli değil, kafi değil. Hı hı. Anladığınızı yaşamanız gerekiyor. Malum haliniz Rasulüzzaman Aleyhisselam Efendimiz'e Kur'an ayet ayet vah yolunduğu zaman sahabe ikram efendilerimiz her biri o ayetleri hayatlarında sıcağı sıcağını yaşarlardı. Hemen tatbik ediyorlar, tatbik değil değil ediyorlardı. Mi? Evet. E bizler o sahabenin o e, duymuş olduğu has, hassasiyeti bizlerin de taşıması gerekiyor muhkak surette. Dolayısıyla okumak, anlamak, okumak, yaşamak, anlamak ve yaşamak ve de yaşatmak. Ve yaşatmak. Yani Yaşa çok daha Yaşadığınızı birilerine evet. örnek evet. Evet. olarak göstermeniz gerekiyor ki evet. ya Kur'anla yaşayan, Kur'anın ahkamıyla yaşayan. İnsanlarda bir olgu oldu hep. Kur'an'ın ahkamı hep devletin kurallarında olsun. Hep devletin... Tek denen, elinde olsun. E, tek elinde olsun. Devletin bütün e, bir hiyerarşisi, bürokrasisi Allah'ın ahkamıyla yönetilsin. Tamam belki bu da önümüzde örnek olan devletler var belki ama keşke öyle olsaydı. Evet. Değil. Ortam böyleyse o zaman Müslüman kişinin kanaati acizanemce yani... Ben bir e, normal bir vatandaş bir halk olarak amiyane bir tabirle e, o zaman o Allah'ın hükmünü her birimiz kendi bünyemizde yaşamamız gerekiyor. Evet. Allah neden bizleri nehyettiyse, neleri bize emrettiyse, neleri bize helal kıldıysa, nelerden haram kıldıysa hı hı. o noktada e, gereken hassasiyeti göstermemiz gerekiyor. Evet. Bugünkü o e, içinde bulunduğumuz bu buhran da bu zaten. Yani Kur'an'la yaşamamak. Bugün bir sıkıntı varsa, sıkıntı. bu Kur'an varsa Aynen. değil mi? Stres varsa. Aynen öyle, öyle düşünüyorum. Kur'an'la aramızda vadilerin açılmasından dolayı belki de. Aynen öyle. Biz de onun için hocam programın ismine Kur'an vadisi dedik. Başta. Eyvallah, eyvallah. İnşallah öyle de devam edecek. Aziz hocam biraz hani ilk tanışma anlarına biraz geri dönelim istiyorum. Hemen Orayı dönelim. biraz irdeleyelim inşallah. Eyvallah. Eşeleyelim bir şeyler çıkacak oradan. Tabii. Babanızdan biraz bahsetmenizi ve hani dediniz ya. O dönemin Mevlitanları ya da Kahriyileri ya da evet. üstadlarını tanıma evet. şerefine nail olduk dediniz. Evet. Onlardan da ben biraz bahsetmenizi hemen isteyeceğim. hemen bahsedeyim. Hı hı. E, o benim anlattığım e, 8-9 yaşlarım. Yani bundan bir 30 sene öncesini anlatıyorum. Hı hı. O yıllardan e, üstadların ölecekleri zamana kadar, rahmetli Rahman'a kavuşacakları zamanlara kadar. Hı hı. Çin'de bulunduğumuz ortamlarda benim kendi Musiki hocam Hacı Hafız Zeki Altun Bestekar Hafız. Hı hı. Kendisi bugünkü meşhur ee, bir sanatçı var Hakan Altun onun Hı -hı. dedesi oluyor aynı ha, zamanda evet. Hocam Cerrahpaşada Cerrahpaşa camisinde Perşembe günleri ikindi namazını mütakimen e, musiki ve meşk çalışmaları yapardı onlara katıldık bir iki sene 8-9 yaşlarınızda yok 8-9 yaşlarımda değil ha. benim anlattım 14-15 yaşlarımda Hı -hı. Evet. daha önceki o 8-9 yaşlarımda babam Hı -hı. babamla beraber babamın içinde bulunduğu biz aslında siirtli olduğumuzdan dolayı Sıirtle Hafız Hoca Efendiler Sirtin meş meşhur okuyucuları e, geçenlerde rahmetli olduğu Hafız İzzet Arık, Hafız Abbas Nazaş, Hafız İsmail Danış gibi Sirtin meşhur hafızlarını ilk dinleyerek Kur'an'a olan aşkım, isteğimim başladı. Evet. Daha sonraki yıllarda Beyazıt Camii imamı merhum Hafız İsmail Biçer Hoca Efendi'yi ben üniversite yıllarıma kadar hatta hı hı. E, pazartesi, çarşamba, cuma onun mihrap, evet. görev, nöbet günleriydi. Mihrabiyeleri meşhurdu hocamın malum haliniz. Evet. Özellikle hocamın mihrabını dinlemeye İstanbul dışından Anadolu'dan bile Gelenler gelen gelen kişiler vardı. Evet. O mihrapta okuduğu Kur'an'lar zaten hiçbir zaman e, o televizyonlarda kandil akşamları okunanları hiç saymayın yani. Onlar hiçbir şey. Evet. Onun o mihrapta şey. tabii o mihrap ona Abdurrahman Gürses Hoca Efendi'nin Merhum Namı değer Hendekli Abdurrahman Efendinin ona bir e, mirasıdır. Hı hı. Kendisinden dolayı sonra kendisi çünkü onun e, halefidir. Evet. E, dolayısıyla İsmail Biçer hocamızı çok dinlerdik. Evet. Allah rahmet eylesin Valide Camii Aksaray Valide Camii İmam Hatibi Hacı Hafız Kurra Muharrem Aslan Türk Hoca Efendi'yi Onu da dinlediniz. dinlerdim. Ne kadar güzel. Süleymaniye İmamı Kurra Hafız, Mehmet Sevinç Hoca Efendi. Hala hayatta Ve, değil mi? Ha hayatta Allah hepsine hayırlı ömür versin. Amin, amin. Ölümünün yakın bir zamanında birkaç sene e, Hacı Hafız, Kurra Hafız, Abdurrahman Efendimin e, talebelerinden Mehmet Çevik Hocam. Hı hı. Aynı şekilde Süleymaniye'nin öbür imamıydı evet. kendileri. Kendisini de dinleme elhamdülillah şerefinin ait olduk. Hacı Hafız hem de Mevlid Han. Biz Mevlid Hanlıyı da daha çok tanıyoruz ama Esasında Kurra bir hafız. Nihat Ulu o elveda ya şehri Ramazan diye bir evet. her akşam son 15 gün her akşam. Her akşam, her akşam veriyordu. Evet. Nihat hocam Kurra'ydı. Çok güzel Kur'an okurdu. Hiç unutmam bir gün Fatih camisinde merhum Resul Kurra gönenli Mehmet efendimin bulunduğu ben de ufamuzan 11-12 yaşlarındayım yani olman lazım tahminen. Orada bir allah Alem şey vardı. İcazet merasimi vardı. Aşire-i Takrip tayibe. orada Nihat hocam bir Taha okudu, hiç unutmam onu hala. Keşke eskiden bizim ufaklıklarımızda bugünkü teknoloji Kayıt olsaydı, edilebilseydi. Ya ya, işte yanarım da ona yanarım. Yoksa ben de şimdi bu odalar dolusu arşivler olurdu. Evet. Rahmetli Kani Karaca hocam, Cera Pasha meşke gidiyoruz. 13-14 on dört yaşındayım. Kani Karaca hocanın olduğunu bilmiyorum ama. Ben onun böyle bu denli Kur'an okuduğunu bilmiyorum. Dedim ki herhalde Mısır'dan bir tane hafız gelmiş. Aynı Mustafa İsmail. Evet. Şey Mustafa İsmail yani. Allah Allah. Ya girdim caminin bahçesinden ses de dışarı vermişler. Biri şey okuyor. La kad ya hak. Allah Allah dedim. Mısır'dan kim gelmiş? Ee, içeri girdim girer girmez bir baktım rahmetli Kaini Karaca Hoca. Evet. Şaşırdım ya. Sufi semai gibi okuyor. Aynen. Oysa bir zaman İstanbul tavrı okuduğunu biliyoruz değil İstanbul mi? İstanbul tavrı da okuyor. Ekra ekranlarda. Ama, Ama onu da çok iyi biçimde Yani gözünüz kapalı o dereceydi Allah. yani. Allah rahmet eylesin. Kendi hocanın ilahileri, kasideleri, besteleri, mevlit okuduğu mevlitler, bir gün Gülhane'de okuduğu bir Allah adın Gülhane parkında hiç unutmam bir gün Kılıç Ali Paşa'da Tophanede okumuş olduğu bir veladet bahri. Parkta mı? Gülhane Parkı'nda eskiden şey olurdu. Nasıl toplu bir e, sünnet şöleni hmm. olurdu. Evet. Gülhane Parkı'nda. Evet. Mesire yerleri vardı. Fakir çocuklarını Büyükşehir Belediyesi o zaman sünnet ettiriyordu. Sünnet ettir, evet. Onların da mevlidini Gülhane'de yapıyordu. Hmm. Sünnetini de orada Kemal Üskan yapıyordu rahmetli. Evet. O da yakın zamanda rahmetli oldu Allah, evet. Allah, Allah rahmet eylesin. Mevlidini de Hafızlar Cemiyeti, o zaman hmm. babam da Hafızlar Cemiyeti başkan yardımcısıydı. Hmm. Rahmetli Saadet'in evinden hocalarla Orada bir sünnet şöleni olmuştu. Orada okumuştu yani Hocam. Hiç unutmam yani. Ne, ben ne, ben ne okumuştu etmesin. hocam orada? Orada şey okumuştu. Allah adın bahar. Tevhik bari okumuştu. Evet. evet bari Ya e, hocam dini veladini la dini de Kani Hocam bir usta Zirve isim diyelim. Zirveydi. Kesinlikle. Ama maalesef ki öldükten sonra kıymetli. Aynen öyle. Malumunuz biz evet. Türkiye'de böyle kişiler öldükten sonra kıymetleri biliniyor. Evet. E, kendi Hocam da... Onlardan da yani Ben de hocam bazen gazetede okuyorum Çok böyle mübarek Kur'an hizmetine yıllarını vermiş Ömrünü vermiş Büyüklerin vefat ettiğini görünce duyunca Hakikaten ya niye biz bu sese ulaşamadık? Neden bu cevherden nasip denemedik? En evet. azından programımıza davet edemedik diye hayıflandığım çok oluyor Aziz hocam. Evet. Keşke hepsinden haberimiz olsa, keşke hepsine ulaşabilsek. Keşke hepsinin o güzel seslerini, namelerini bütün dinleyicilerimize ulaştırabilsek diye evet. böyle hep hayıflanırım yani. Mesela Eminönü'nde önünde. Uncu Kemal varmış meşhur eskilerden. Evet. Mesela bunların kayıtları hani Üsküdarlı Ali Efendi merhum yine onların biraz kayıtları var. Akkuş Hoca Efendi merhum evet. yine onlardan elimizde olanlar evet. ama Uncu Kemal'ler filan onlar yok kayıtları mesela elimizde ki o dönemin zirve isimleri. Kapalı Çarşı, i̇mam Merhum Raif Bahrieli Hoca, Hı -hı. iyi bir okuyucu. Bu onların Aziz Bahriyeli ile akraba mı? Hayır değil. değil. Ha, Soyadı benzerliği. Ha. Ama e, yok. Ellerimizde kayıtları yok mesela. Hı -hı. Ulaşılmamış bir türlü. Oh, e, Eskiden de onlar gibi nicelerine e, ulaşılamadı yani. Belki isimleri bile duyulmayan, halka evet. mal olmamış, evet. çok karilerimiz, üstadlarımız oldu. Kur'an'a hizmet eden, evet. gerek mihrabiyesiyle, gerek okumalarıyla, gerek hafız yetiştirmeleriyle, gerek talim öğrencisi, gerek aşere takrip tayibe evet. öğrencisi yetiştirerek Kur'an'a hizmet eden çok erler oldu. Allah cümlesine gani gani rahmet eylesin. Amin. Bu yaptıkları hizmetler önlerine çıksın Hazreti Kur'an. İnşallah. Kur onların şefaatçileri Hazreti Rasulullah şefaatçileri olsun inşallah. Amin inşallah. Onlara duamız budur. Yaşayanlara da Rabbim e, hayırlı da bereketli ömürler versin. Tabii ömürler, sağlık, afiyetler de daim eylesin onları da. Nice böyle kendileri gibi olmasa da bir, malumunuz suretler aslı gibi hiçbir zaman evet, olamıyor. Aynen öyle. Dolayısıyla Allah en azından onlara da hayırlı ömürler versin. Böyle güzel talebeler Kur'an hizmetkarları Kur'an neferleri yetiştirsinler inşallah. inşallah. İnşallah hocam. Bir tesellimiz daha var. O hani kayıtlarını alamadık insanlar halkımız tanımıyor dediniz yaz ya önce. Evet. İnşallah cennette hocam duyarız i̇nşallah o güzel namelerini seslerini. İnşallah. i̇nşallah, inşallah Rabbim inşallah, lütfeder İnşallah. Şey Aziz hocam Babanız nasıl bir hocaydı? <gülüyor> Ondan babam, biraz bahseder misiniz? Babam, İsmi neydi babanızın ee, bu arada? Mahfuz. Mahfuz. Silevhim Mahfuz var ya. Mahfuz'dan evet. Mahfuz evet harcay, ne kadar güzel harcay, mahfuz, mahfuz Hardal hocam. Hı -hı. 1939 doğumlu, Siirt doğumlu. Hı -hı. Hafızlığını 7 yaşında başlamış, ee, 10 yaşında bitirmiş. Maşallah. Ee, o zor sıkıntılı yıllarda. yıllarda Kur'an'ın tamam. okumanın, okutmanın yasak olduğu yıllarda. E, samanlıklarda Kur'an'ı fariler Adırlardı, tarafından parçalanarak evet. hafızlarını tamamlamış. Daha sonra 10-11 yaşından sonra Türkiye'nin muhtelif yerlerinde eskiden Anadolu'da yetişen hafızlar mukabele için belli illere giderlerdi. Evet. Cer derlerdi onlara Hı -hı. derlermiş. O yıllarda adet, şimdi o adet kalmadı yani. O şey evet. kalmadı da e, o yıllarda Samsun'a bitmiş beş sene ilk. Şu anda Allah hayırlı ömür versin Haseki evet. Eğitim Merkezi hocalarından Mehmet Ali Sarı hocamla beraber Necati hocam rahmetli Muharrem Aslan Türk hocamın e, köylüsü Necati Özer evet. hoca efendi rahmetli onlarla beraber onların da tabi ufaklık yılları gençlik yılları ilk onlarla 5 sene gidiyor. Daha sonra Eskişehir, Ankara Beypazarı Bursa, Bursa'ya gidiyor. 10-15-20 seneye yakın hep değişik yani yerlerde Ramazan mukabelelerine gidiyor. gidiyor. Gençlik zamana geldiğinde Büyükşehir Belediyesi'nde Mezarlıklar Müdürlüğü'nde hoca olarak başlıyor. 80 ihtilali döneminde de birçok kişiyi istifaya zorluyorlar. O dönemin şartları ve dolayısıyla 16 seneden sonra istifa ediyor Mezarlıklar Müdürlüğü'nden, Büyükşehir Mezarlıkları Müdürlüğü'nden. Sonraki yıllarda da emekli oldu. Tabi yıllarca Kur'an'a Hizmet etti, bizi yetiştirdi Allah razı olsun. Ondan da çok şeyler öğrendik. İlim, irfan öğrendik. Ahlakı oturup kalkmayı öğrendik. Nerede nasıl yapılması gerektiğini, nerede ne okunur, nerede ne nasıl okunur, nasıl karar verilir. Bunları öğrendik. Allah Sizi, hayırlı ömürler amin, gelsin başımıza geçtiğini inşallah inşallah, göstermesin inşallah. Babanızdan en çok etkilendiğiniz yönü onun? Arabik tavrı. Öyle mi? Mustafa İsmail hayranıdır kendisi. Doğru mi? Dobro olması. Yeri geldiğinde yanlış olduğumu affetmezsiniz. Hiç diyorsunuz. affetmez. <gülüyor> yüzüne vurur. Evet. Öyle arkadan konuşma gibi efendim. Öyle katakulleleri yoktur. Hı hı. En sevdiğim huıyordur babamın. Çok iyi. Çok. Onun için hep de... bütün müminlerde olması <gülüyor> gerekiyor değil mi acaba? <gülüyor> maalesef ama evet. bugünkü değer yargılarında böyle insanlar makbul değil maalesef. Malum haliniz. Ne yazık. Ee, en sevdiğim huyu oydu. Yeri geldiğinde adamına göre celallenmesi. Yeri ee, geldiğinde tevazu göstermesi. Yeri geldiğinde değil mi? tevazu göstermesi. Zaten şimdi yaşlandı. Yaş kemale erdi. 76 yaşında. Ee, eskisi kadar da değil artık tabii. Ee, ama Kur'an'ı şimdi televizyonu açıyorum mesela diyelim. Televizyonda bir yer bir hafız efendi bir şey okuyor. Hemen onun okuduğu yerden devam ediyor. Devamını getiriyor. Hmm. Bu yaşında bile hala Kur'an her yeri Fatih'a gibi. Sağlam. Kadar o zamanlar sağlam. çok sağlam yapmışlar hafızlıklarını. Aynen, ee, maşallah. Demek ki yani o zor hala, şartlardan dolayı hocam. Yani. bir şey söylediğinde unutabiliyor şu anda yeri geldiğinde yaşlılığından dolayı. Ama Kur'an'ın mucizesidir ki o. Hiçbir şekilde unutmuyor. Başka yani, şeyleri unutuyor, Kur'an'ı unutmuyor. O okuyan, Kur kişi, okuyan kişi diyelim ki 17, 18 veya 26, 27, 28. cüzlerden, 29'dan, zor yerlerden Okuyor. okusun. Hiç önemli değil yani. Hemen de getir. Takır takır getiriyor yani. Belki de o dediğiniz Başka. hocam gençlik yıllarında hani il il dolaştı hı hı. mukabele, Ramazan mukabeleleri evet. için o iyice evet. belki pekiştirdi evet, bunu pekiştirdi değil mi kalıcı tabii. hale getirdi. Ve fıtrat haline gelmiş. Evet, ne kadar evet. güzel. Ve yolda giderken de ben biliyorum yakın bir senelere kadar e, her gün 2 3 cüzü vardı. Yani 10 günde bir bir hatim indiriyordu. Maşallah. Yani şu anda bile bize bana daha söylemedi, göstermedi. Bir ara öyle bir bana e, kulağıma fısıldadı. Ya Allah gecinden versin. Kimin kimden önce tabii öleceği belli değil de evet. eğer bana bir şey olursa orada benim o dolabımdaki defterde yazılı bugüne kadar okuduğum hatimler hmm. icabında bahşedersiniz diye. Evet. Epey de vardır yani. Hiç durmaz lazım yolda giderken bile. Evet. Yaşayan bir Kur'an Kur'an timsali Onun emsali olan hoca efendiler, evet. hafız abiler, üstatlar o kuşak hep öyle. Yani, Ağızlarından Kur'an'ı hiç eksiltmediler. Hani çok mesleği icra edenler hani belirli bir yaştan sonra bir, mesela bir futbolcu Süleyman Seba işte yeni vefat evet. etti ya Ama şimdi mertelesin. Allah rahmet Belirli bir yaştan sonra istese de oynayamıyor Ya da diğer mesleklerde istese de Birçok mesleği icra edemiyorlar Ama Kur'an'ın diğer bir mucizesi de Bu olsa gerek Aziz hocam değil mi evet. Yani Kur'an'la iştigal eden Ömrünü Kur'an'a adayanlar Son nefesine kadar Zevkle değil mi o Kur'an namelerini okumaya devam ediyorum. Yani, Yorgunluk yok. Ben artık yok. yapamıyorum yok. yok Değil tabii mi? Ki tabii. Hani... Ramazan Paktir hocayı ben hafızı e, balla kestim. Kur'anın gölgesinde programına Mutlaka. geldi Allah razı olsun. Ee, Ramazan Paktir hocam, malumunuz hala hasiki de evet, emekli hocadır. olmasına rağmen hala evet. e, talebe yetiştirmeye devam ediyor. Anlattı o Aşır serüvenini. Retakir, ya edildi. ben artık yapamayacağım ee... bunu dedim diyor. Yok <gülüyor> hocam, siz yapacaksınız dediler diyor. Emrettiler yapıyoruz. Ne yapalım diyor. <gülüyor> dediği, dediği gibi Hafız'ın Hocanın emeklisi olmaz, emektaarı olur. Emektarı. Olur, Çok güzel. Emekli, emektar. Ne evet. kadar güzel. Evet Aziz Hocam, programımız bayağı bir ilerledi. Bir ara verelim isterseniz. Tabii Sonrasında ki. Allah adın zikredilme veladan kısa bir bölüm alalım mı? Tabii ki. Evet. Değerli Burçe Hanım dinleyicileri, Kur'an Vadisi kısa bir aradan sonra devam edecek. Kur'an madrisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da Radyomuz Burç Efendimiz. Kur'an Vadisi her pazar Türkiye saatiyle 19'da Radyomuz Burç Efendimiz. Değerli Burç Efendi dinleyicileri, Kur'an vadisi devam ediyor. Bugünkü misafirimiz Aziz Hardal hocamız. Ekranlardan ya da diğer birçok programdan tanıdığınız, aşina olduğunuz bir ses. Evet Aziz hocam, şimdi de Allah adını zikredelim. Evveladan bir bukle alalım mı? Tabii ki. Buyurun hocam. Seyyidi Kainat Hazreti fahr-ı âlem Muhammed Mustafa'ya salavat Allah'ın zikre dalimân ve lâ oldur cümle işte her kul Allah'ın her kim on evvel ana. Her işi asani der Allah anaya Allah olsa her işin önü her gise biten olmayan anın sonu Her nefeste Allah de müda Allah' adıyla old. İşte tamam. bir gez Allah des aşk ile insanlar dökülür cümle günah misin? şunlar söze bir vasiyet kılanız illâ siz ana vasiyet ki dirâ mer kim tuta mis gibi kokusu canlarda tüte hakta ala rahmeti ile ya ana. Kim baniyur bir dua ile ana diler bu duada buluna Fatiha-yı Hasanide Süleyman Kona. Evet, bu vesileyle Mevlidi Şerif'in yazarı, müellifi Süleyman Çelebi Hazretlerine de hocam evet. değil mi? Fatihalarımızı göndermemiz Gönderdim icap uşağıdım. ediyor. Evet. Hakikaten çok büyük bir hazine bırakmış. Belki yeni nesil bunun çok farkında değil hani ekranlarda belirli gecelerde ya da birileri öldüğünde okunan icra edilen sözlerini çok da anlamıyoruz ama işte denilen bir şey ama i̇nsanların hakikaten kadar, ölümsüz bir eser. İnsanların o kadar bundan bir haber olduğunun farkında ki. Evet. Diyanet işleriyle TRT bir bu sene kandil programlarında değişik bir şey yaptılar. Bilmiyorum denk geldiniz mi? iki kandil galiba iki kandilde okunacak olan bahirden önce o bahri o bahrin hangi makamla başladığını anlattılar e, evet şerifin nasıl yazıldığını evet e, anlatan Ayakta bir, birisi anlattı değil mi? Birisi, evet, tok sesli, e, sesli diksiyoner biri. birisi. Evet. E, Diyanet TV'nin evet, personellerinde. Evet. Hı hı, çok yani da e, bunu yapma gereği duydular. Hı hı. Çünkü neden? Gençlik, şu andaki hı hı. jenerasyon, evet. bir haber. Bir haber ve kafaları uzak. Kafaları e, kültürden, kültürel değerlerden, bizim kendi değerlerimizden, habersiz, rak peşindeler mi? Başka akımlardalar mı? Ne idüğü belirsiz şeylerin peşinde koşan bir gençlik var maalesef. Bunları kazanmak zorundayız. Dolayısıyla kültürlerinden habersiz oldukları için en azından ya bu adamlar okuyor hadi Kur'an'ı anladık Allah kelamı diyor şimdi. Bu adamlar okuyorlar böyle şiir gibi, şarkı gibi. Onlar öyle geliyor. Ne okuyorlar? Ne bu yani? Diyenlere cevap olarak bunu TRT bir Yaptı bu Çok güzel bir şekilde. Hakikaten güzel bir programdı. Ben evet. de denk geldi hocam denk dediğiniz gibi. Gönlümüzün çok hoşuma dur. gitti. Evet. Ki zaten Mevlid-i Şerif'in ilk bölümü değil mi hocam bu? Allah adını zikredelim. Evet. Bahirlerden evet. oluşuyor malum Yani bir de çok manidar yani. Çok anlamlı. Çok Allah manalı bir. E, şimdi biz her işe Bismillah'a başladık. Evet ama bunu bu kadar güzel veciz bir şekilde ifade etmek değil mi? Ama zikredelim. evvela. Önce o diyor değil mi? Vaciptir diyor Asan eder. Allah ana. Ana. Eğer ana. ki işinize yapacağınız işe Allah'ın ismini anarak başlarsanız Allah o kişiye her işi kolaylaştırır. Kesinlikle. Tamamlar. Tamam. Neticelendirir. Asan eder. Kolaylaştırır. Evet, kolaylaştırır, evet, güzelleştirir vesaire ama. İlk kez Allah dese aşk ile lisan. İnsan diliyle diliyle. Evet. Gönlüyle. Allah dese bir defa. Bir defa. Dökülür cümle günah. Müslüh Hazan, güzel, evet. Misli Hazan dedi, malumunuz yaprak Dökülü, yapraklar dökümü, yapraklar nasıl dökülüyor? Evet, günahlarda dökülür, dökülür gider. gider. Aşk ile evet. bir kez Allah demekli oluyor, Zaten değil yani. mi hocam? Ne kadar güzel ve cizifadeci. Ama aşk etmiş. önemli. Evet, muhabbet önemli. Eskiden hocam Bursa Ulu cami de, bilmiyorum belki size de denk gelmiştir ya da İstanbul camilerinde evet. oldu mu bilmiyorum ama böyle bir mecuzup biri vardı hocam. Evet, böyle e, bam teline dokunan okumalarda evet. Allah diye bir inlerdi hocam yani Hı -hı. görmek nasip olmadı ama o sesi çok duydum ben Bursa Ulu Cami'de. Memleketimiz Bursa olduğu için sık sık Hı -hı. giderdik. Demek ki o aşk noktasını yakalayabilmiş o kişi ki Hı -hı. öyle yürekten feryat ediyor Allah diye. Cenab-ı Rabbü'l-alem'in herkese nasip etmiyor. O muhabbet ki evet. ayrı bir şey. Aynen öyle. O rabıtayla alakalı evet. bir şey yani. Kendinizi vermekle alakalı bir şey. Kendinden bir insan geçme. durduğu yerde ağlayamaz. Şimdi biri bir yerde bir şey okuduğu zaman öyle bir ortam oluyor. Biz okuyucu olduğumuz halde diğer okuyan arkadaşımızın veya hoca efendinin okuduğu şeye ağlayabiliyoruz. <Gülüyor> öyle bir ortam oluyor yeri geldiğinde. Yani insanı zorla ağlatamazsınız bir şey için. Hani Gösteriş için falan. Cenab-ı Allah bilir. Ancak işlerin. dizilerde rol icabı alıyorlar. <gülüyor> yani, ağla dedim ağla. O da rol öyle oluyor. Öyle oluyor ki ben hatta o gün gördüm Celal Hoca Meşhur Mersiye Han, Kaside Han, Hı -hı. Hafız Celal Yılmaz Hoca Sebilci'nin kuşağının de, en son temsilcisi Çok Allah iyiliği ömür insan. versin amin, amin. Sağlık, afiyet Celal Baba Ankara'da Taceddin Dergahında Oradaki bir Badı Sabah programı çekiliyordu Diyanet TV'ye ee, Fatih Koca Bey sunuyordu programı Orada şeyi okudu Celal Abi Bir Mersiye okudu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın Göz Bebekleri Hüseyin Efendi'miz. Zin, e, Kelbela'da şey, şehit edilmesiyle evet. aktı masum kanı Kelbela yazısına diye başlayan ezberimizdeyiz hocam okula, okuyalım okluş. onu inşallah olur mu? <gülüyor> pek ezberim de yok ben o kadar tabii Oldu o kadar, o kadar, hocam. kadar <gülüyor> bilmiyorum da <gülüyor> e, mesela ben kendimi tutamadım orada ağladım rejisör de gitmiş bizi çekmiş yani <gülüyor> <gülüyor> yapma kardeşim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> diyemiyorsun çekmiş yani orada evet. ben bile farkındayım ama insana bazen ama farkında olmadan olması, olması yani. güzel hocam Dokunuyor. işte evet. insana Hocam, yani. oradan da kısa bir hatırladığınız kadar. Tabi. Meded ya Ceddil haseneynil ehseneyn Aktı masum kanı Kerbela yazısına Çekildi okulakılıç kılıç Peygamber kuzusuna Hangi vicdan dayanır Bu yürek sızısına Esen seher yelleri Sanki maten Havası Yürekleri Sızlatır Kuzuların Yarası <Gülüyor> Alaskar Susuzdu Uyku girmez Gözüne Uyumuş Uymuş bu asi insanlar Bir Yezid'in sözüne Nasıl bakacak, nasıl bakacaksınız Mahşer günü Muhammed'in yüzüne Böyle midir, böyle midir etmek Hazreti Peygamber'e hem nur-i çeşmi haydere esen seher yerleri sanki matem havası yürekleri sızlatır Kuzuların yarası Medediyar, evladı Muhammed Medediyar. Evet Allah razı olsun hocam. Hakikaten kanayan bir yaramız bu. Asırlardan beri devam ede gelen insanlık tarihinde ve İslam tarihinde az zaten değil mi? Çok evet. derin bir yara. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin biricik yavrularının, torunlarının şehit edilmesi hakikaten kabul edilebilecek bir şey değil. Belki de bunu en güzel ifade eden Mersiyeler. Peygamber aleyhissalatü vesselamın zürriyetinin hal, son halkalarıydı evet. dolayısıyla. Evet. Ee, onlara da kıyılarak peygamber aleyhissalatü vesselamın artık nesli önüne geçilmiş oldu böylece evet. yapılmış oldu. Evet evet. Ne büyük katliam. Bu bir katliamdır yani neticede. Evet. Ee, Hasan efendimiz aynı şekilde yine eşi tarafından zehir iştirilerek malum haliniz evet. şehit edildi. Evet. Hüseyin Efendimiz Kerbela'da 73 kişiyle beraber evet, şey dedi. evet. Cenab-ı Allah onların şefaatlerine bize erdirsin. Amin inşallah. Ee, o Kerbela'nın hüznünü, acısını yaşamayı nasip etsin. Amin. Bugün Kerbela devam ediyor. Evet aynen öyle. Suriye'de, Filistin'de, Gazze'de Kerbela Müslüman, devam ediyor. Müslüman, hatta bir hocamızın Müslüman, tespitiyle hocam. Yani aynen yani Bir profesör hocamız diyor ki La ilahe illallah diyenler La ilahe illallah diyenleri Evet. La ilahe illallah diyerek İleri öldürüyor. Öldürüyorlar. Eyvallah. Feci bir şey. Eyvallah, ne kadar feci bir şey. Çok acı bir şey. Evet, bu mersiyeyi kim yazmış hocam? E, saffet Efendi diye bir Hazret. Hmm. Celal Hoca da bunu icra ettiriyorsunuz evet. orada. Siz de Allah razı olsun yani çok çünkü güzel. Çok sonunda maktaeynde yeter Saffet yeter. Yara derindir, kapamaz diye geçiyor adı. Allah razı olsun. Allah rahmet eylesin diyelim. Amin. Vefat etti Amin. herhalde, değil mi? Amin. Tabii. Evet, Aziz Hocam bir programımızın sonuna geldik. Henüz daha yeni başladık ama inşallah ilerleyen haftalarda yine sizi i̇nşallah, dinleyeceğiz hocam. İnşallah, inşallah. i̇nşallah. Evet, bugünlük teşekkür ediyoruz. Allah razı olsun. Evet, değerli Burç Efendi dinleyicileri, Kur'an Vadisi burada sona eriyor. Haftaya inşallah yine bir başka konuğumuzla birlikte sizlerin karşısında olacağız efendim. Şimdilik hoşça kalın Allah'a emanet olunuz. Her hafta farklı en enfes bir Kur'an ziyafeti.